Aleykümselam kanka. Oradan küçük biri el kaldırdı da başlayabilirsin diyerekten. Bugünkü konumuz biraz derin. Tabi ağır olduğundan dolayı derin. Allah'a savaş açmakla alakalı bir muhabbet edeceğiz. Allah ve Resulüne savaş açanlar kimlerdir? Evet. Şu an milletin hali vakti sanki yerinde gibi gözüküyor ya. Doğru mu? Bankalar güzel kredi veriyor. Güzel faiz veriyor. %25'e kadar varmış herhalde. Kimse de bilmez. Öyle diyorlar abi. Para yok ki yatıralım. Yani %25 ne demek? Varsa 10.000 TL. Zaten Hamit abi onun hesabını her türlü yapmışlar. 12.5 ondan sonra hesapla falan. 4 ay sonra bir ev alırım herhalde. Abi ha? var mı öyle bir? Allah muhafaza değil mi abi? Ha. <gülüyor> sen, de bizi, sen de bizi ne yaptın bereyiz, reis? Abi. Faizden yılandan kaçar gibi kaçtığını biliyorum hamdolsun. Ehli iman olmak bunu gerektirir. Yani işin şakası bir yana ama öyle bir durum var ki batı medeniyeti zalim olan batı medeniyeti insanın ihtiyacı olmayan şeyleri de ihtiyaçmış gibi gösterdiğinden dolayı insan istediği yere yağmur yağdırabiliyor. Bugün ne istiyorsun da fetvasını bulamayacaksın? Adam 100 kere araştırıyor, kendi isteği olana kadar bin tane hocaya soruyor. Bin tane hoca olmaz diyor, o binbirinciye bir daha gidiyor. Ulan diyor belki buradan bir kapı çıkar. İstediği tarafa Cenab-ı Hak'a teslim olmayı geçtim. Ama bir şekilde onu yapacak, zaten yapmak istiyor, kimseye engel olmayacak. Ama diyor bu yapacağımı diyor nasıl kılıfına uydururum? Tabii böyle olunca da ardı ardına gelen tavizler çığ gibi büyüyor. İnsanı imandan dahi ediyor. Ama bu faiz meselesine gelmeden Allah'a ve Allah Resulüne savaş açanlar kısmına gelmeden bir insanı böyle dehşetli bir savaşın ortasına atan hadiseler neler bunu konuşmak lazım. Bir insan nasıl böyle bir cülete başvurur, böyle bir şey yapar, böyle bir hainlik yapar, böyle bir zümreye dahil olur. Buna sebep olan şeyleri konuşmak lazım. Öyle değil mi? İlk önce sebep olanları bir konuşalım. Ondan sonra onlarla alakalı zaten yerlere geleceğiz. Ki öyle dehşetli hadisler ve ayetler var ki faiz yiyenlerin karınları ev kadar büyüyecek ve içi yılanlarla dolacak. Bir mana söylüyorum Buhari'den nakil. Allah Resulü diyor ki iki kişiyle yolculuğa çıktım. Beni düz bir yere götürdüler. En nihayetinde bir nehirden geçeceğiz. Baktım ki nehirin başında bir adam, etrafında taşlar var. Nehir kan. İçinde de bir tane adam var. Birisi dışarıya çıkmaya çalışıyor o kan akan nehirden. Diğeri de çenesine büyük taşlar atıyor. Çıkacakken tekrardan o nehrin içine gidiyor. Bu olay sürekli tekrarlanıyor. Sürekli tekrarlanıyor. Sordum diyor Mere'ye bunlar kimdir? Nehrin içine dışarıya çıkmaya çalışan ve ağzına sürekli çenesi parçalanan taş yiyen kimdir? Faiz yiyendir diyor. Şimdi Allah'a savaş açmak meselesini konuşuyoruz. Yani hiçbir günah için Cenab-ı Kur'an-ı Kerim'de bana ve Resulüme savaş açıyorsun diye bir ifade kullanmıyor. Ama faize kullanıyor. Ve Allah Resulü bir yere diyor ki insanı diyor helak eden 7 şeyden kaçının. Bunlardan birincisi şirk. Allah'a ortaya koşmak. Diğeri büyüyle sihirle uğraşmak. Adam öldürmek tabii. Suçsuz olan birisini öldürmek, sonra cihatta hucum anındayken geriye kaçmak, namuslu bir kadına iftira atmak ve yetim malı yemek, sonuncusu faiz. Şimdi işin ehemmiyetine bakar mısın? Burada sayılanlar Allah'a orta koşmak, namuslu bir kadına iftira atmak, cihatta hucum anındayken geriye kaçmak... ''Yetim malı yemek, böyle adi, bu kadar rezil, böyle zalim, bu kadar asilin yaptığı şu işler ortasında sen de varsın.'' diyor. Sen bunlarla haşrolursun. İster misin böyle şerefsiz bir adamla yan yana olmayı? Ona buna iftira atan, işte faiz yiyen adam diyor bunların zümresine katılıyor. 7 tane günah arasında faiz. Demek ki birbirlerine eş tutuluyor. Helak eden şeyler. Ne kadar dehşetli değil mi abi? Ama öyle bir şey ki... Herkesin yapması, bunun her yerde umumi olması, bir de insanın kendine göre zaruri olmayan bir şeyi zaruri gibi gösterdiğinden dolayı e, bunu imamlar da yapıyor. Bizim namaz kılan bir arkadaş var o da yapıyor. Hacdan geldi arkadaşımız o da yapıyor diyerek kendine fetva buluyor. İşte niye bunlar olmaya başladı? Neden acaba? Bugün çiftlik bank olayını duydunuz. Yani adam etrafta bağırıp çağırıyor. Ya diyor bu kadar ahmakça bir iş olur mu? Kendi de batmış ha. Kendi de o işi yapmış. Ama onu belli etmemek için o da diğerlerine salıyor. İçinde kendisi de var. Böyle bir haldeyiz ya. Yani bugün çiftlik bank olayı geç onu ya. Başka bir tane çıksa yine ona gidecekler. Çünkü yani o batının sefate yönlendirdiği insanlar bizler, kabul edelim, çalışmaya olan şevkimiz kırılmış. Kısa yoldan para kazanma hevesine düşmüşüz. Bu da neden? Tamahtan dolayı, aç gözlükten dolayı, hırsdan dolayı, iktisatsızlık ve kanaatsizlikten dolayı tutumlu değiliz artık. de kanaat edemiyoruz. Müsrif olduğumuzdan dolayı kısa yoldan para kazanma hevesine düşüyoruz. Böyle olunca da bu sefer havas ve avam birbiriyle çatışmaya başlıyor. Avam tabakası, çalışan tabaka zenginden çalmaya başlıyor. Diyor ki benim hakkımı vermiyor. Halbuki aşağıdan yukarıya dua gitmesi lazım. Yukarıdan aşağıya merhamet inmesi lazımken o da ona bir tahakkümle ezmeye çalışıyor. Böyle olunca iki taraf arasında avam yani çalışan kesim diyelim parası az olan kesimle burjuva zengin olan kesim sürekli birbirine bir çatışma. O diğerine köle, o benim kölem. Modern kölelik başladı artık. Böyle bir hale geldi. Bunu her yerde görmüyoruz mu? Yaşamıyor muyuz beyler? Adama ciğerimizi satıyoruz ya haysiyetimize laf söyletiyoruz ve bazen de dini ikinci üçüncü sıraya bırakıyoruz. Neden oluyormuş? Gelin okuyalım o zaman. Yes hayat et dünya onlar ahireti bildikleri halde seve seve dünyayı tercih ederler. Bugünkü konumuz bu. Yani bu ayet üzerine gideceğiz. Bunun tefsirini yapacağız. dünya. Onlar ahireti bildiği halde biliyor muyuz beyler? Biliyoruz. İşte diyor ki o öl olduğu halde onu bine bile severek dünyayı tercih eder. Bu asrın bir hassası özelliği şudur ki hayatı dünyeviyeyi, şu dünya hayatını hayatı bakiyeye, hayatı uhreviyeye, ebedi hayata bilerek tercih ettiriyor. Bile bile. Bilmeyen bir adam olsa sorumlu olmaz zaten. Ama bir adam bunu bine bile yapıyorsa o zaman uhrevi yaşantıyı ve dünyevi yaşantının kıyasını yapan bir adamdır. Şimdi dünyevi kıyas ve ahiretle kıyası yapıyorsa bu adam evet ahirete iman ciheti vardır ki uhrevi bir meseleyi konuşabiliyor. Şimdi bine bine tercih ediyorsa bu adamın imanı ne durumda o zaman? Ya ahireti anlamısın sen. Bu dünyanın geçici olduğunu söylemişsin. Bir eğlenceden ibaret olduğunu idrak etmişsin. Sen müminsin. Allah'a inanmışsın. Allah'a inanmışsan Allah'ın vaat ettiklerine de inanıyorsun. Yoksa Allah'a haşa yalancılık mı itham ediyorsun? Böyle bir durumdaysan eğer sen hala dünyayı tercih ediyorsan senin teslim ve tevekkülün yok. Sen Allah'a Allah güvenmiyorsun, güvenmiyorsun o zaman. zaman. Allah'a suçluyorsun. Senin tevhidinde bir sıkıntı var. Senin imanında sıkıntı var. Acaba, Acaba senin, senin ahirete imanın yok mu? İman, İman etsin diyorsun, diyorsun. İmanın imanı hayata tesir etmiyor, etmiyor mu? O yüzden, o yüzden mi ahireti bildiğin halde dünyayı tercih ediyorsun? Diyorsun. Ve öyle bir ahmak durumuna düşüyorsun ki diyor... Bak benzetmeye bak şimdi. Yani kırılacak bir cam parçasını baki elmaslara bildiği halde tercih etmek bir düstur hükmüne geçmiş. Böyle yani bir adama salat demem misin sen? sen? Cam parçası var, elmas var. Hangisine tercih ediyorsun? Camı, Camı seçen adam ahmak demez, demez, demez misin? Binaen de da bana söylesene. söylesene. Ha? Keşke görse bir de kör de olsa fark etmez. Yani akıl yok. Körde Körü de akıl var, de var. var. Bunda, Bunda akıl, akıl da, da, yok. da yok. Elmas, cam parçası cam parçasını seçiyor. O yüzden diyor ki uhrevi işler, ahirete yönelik olan işlerin hepsi elmas kıymetindedir. Dünyevi bütün işler kırılacak cam parçası hükmündedir. Sen diyor bunu seçiyorsun. Ya... Daha nereye koyacağım bu hadiseyi? Ama bu asır bunu yaptırıyor. Çünkü neden? Esbabın içinde boğulduğundan dolayı bu dünyayı ebedi görmeye başlamışsın sen. Sebepler hayatına ana merkez olmuş, Allah'a yer kalmamış hayatında. Ben bundan çok hayret ediyordum. Evet biz de hayret ediyoruz. Böyle bir şey olabilir mi ya? Elmas ve cam arasında insan kalabilir mi ya? Hayret verici bir olay değil mi? Bugünlerde ihtar edildi ki bir tefekkür halindeyken söylendi ki nasıl bir uzv-i insani, insanın bir uzvu hastalansa, yaralansa diğer sair olan o azalar vazifelerini kısmen bırakırlar, o hasta olan uzuvla ilgilenir. Öyle olmaz mı bugün parmağın kopsa Allah muhafaza bir yaralansa gözün kulağın bütün vücudunla orayla ilgileniyorsun diğer elin her şeyin hissiyatınla kalbinle ilgileniyor musun bu iç alemde de böyledir al yuvar ak yuvarlar oraya besin taşıyor oraya mikrop kaptığı zaman bir savaş halindedir. İçindeki hücreler de oraya hücum ediyor. Böyle bir çalışma da var. Hissiyatın da oraya yardım etmeye çalışıyor. İsbat doğru mu? Bunu anladıysan aynen öyle de. Cenab-ı Hakk'ın bize vermiş olduğu yani bedeni olan uzuvlar gibi hırsı, hayat ve hıfsı. Kelimeler önemli. Hayat hırsı ve hayatı koruma isteği. Hırs ve koruma. Sonra zevki hayat ve aşkı taşıyan ve fıtrat-ı insaniyede derç edilen bir cihaz-ı insaniye çok esbapla yaralanmış. Diğer retaifi kendiyle meşgul edip sükut ettirmeye başlamış. Hakiki vazifelerini onları unutturmaya çalışıyor. Gel bunu açalım. Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin tezahürü, çoğunluğu hayat üzerine değil midir? Hayat sayfasındadır, doğru mu? Camidatta da vardır, cansız olan varlıkta da Cenab-ı Hakk'ın isim sıfatları vardır. Ama en çok olan, en güzel ayna Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarına hayattır. Böyle bir aynayı elbette hırs verecektir. Yani o aynada biz de bir aynayız, hayattarız çünkü. Bize hırs vermiş, niye hırs vermiş günahlara girme diye, şeytanla mücadele et diye. O âli makama çıkman için hırs etmek zorundasın sende bu hissiyat var ondan sonra hıfs var onu koruma isteği var koruyacaksın hayat bu yüzden verilmiş sana sana koruma cihazatı verilmiş ve hayata karşı bir zevk ve aşk verilmiş ve bunu koruman içinde o fıtratına cihazatlar yerleştirilmiş hisler akıl kalp vücudunda her yerinde var bunlar. Ama diyor aynı nasıl yaralandı diğer azalar orayla ilgilendi. O yüzden dünyevi olarak o esbablar sebepler dairesi. İşte abi şöyle borcum var şu var bilmem herkes yapıyor batacağım aç kalacağım. Dünyevi bahanelerden dolayı o hayata verilen hırs bu sefer Allah'a karşı savaşta kullanmaya başladı. Cenab-ı Cenab Hakk'ın emirlerini dinlemeyeceğim manasında hissetmeye başlıyor. Ben, ben, dünyayı ben dünyayı kazanacağım diye hissetmeye başlıyor. Hayatı, hayatı korumaya çalışıyor. Allah'tan, Allah'tan korumaya başlıyor. başlıyor. Cenab-ı Hak'tan korumaya başlıyor. İşinsene ya bu kadar değişikli bir yer var Allah'a güvenmişsin sen. Niye hayatın sahibine bırakmıyorsun hayatını? Allah'tan korumaya çalışıyorsun. Bırak gelecekse açlık gelsin. Sen ebedi hayata iman etmedin mi? İnsan kendini bu dünyadan koruması lazımken kendini ahiretten koruyor. Cennetten koruyor. Bu kadar saçmalık olabilir mi? <gülüyor> zevki hayat verilmiş ve hayata karşı bir aşk verilmiş. Niye verilmiş? Bu dünyaya bak da Rabbini tanı diye. Seni sabah namazına kaldırmayan hayat aşkı ne olacak? Yaşam zevki ne olacak? Adam hayatı o kadar güzel, aşkla dolu, sevgiyle bu hayata böyle bakıyor, şairane bakıyor. Sabah Sen namazına kalkmıyorsa yerin dibine girsin hayatı. Hay. İşte böyle olduğu zaman insanın fıtratında, yaratılış programında olan o cihazatlar arıza vermeye başlıyor. Sükut ediyor, Allah'ı tanıma cihazları yerle yeksan oluyor. Göz Allah'ı görmüyor artık, göz harama bakmaya başlıyor. Haramla iştigal ediyor, zihin Allah'ı düşünmüyor, ne yaparım, nasıl ederim o hırsla, o zevkle nasıl yaşarım, nasıl daha çok lezzet alırım o cihazatlar sükut etmeye başlayınca hakiki vazifelerden uzaklaşmaya başlıyor. Bu olay neye benziyor biliyor musun? Nasıl ki cazibedar, herkesi içine çeken, sefihane ve sarhoşane günahların, yasak zevklerin olduğu şaşalı bir eğlence bulunsa, çocuklar ve serseriler gibi büyük makamda olanlar ve mesnure hanımlar, tesettürlü hanımlar. Bak çocuk ve serseriler bir tarafta da büyük makamda adamlar var. Ve tesettürlü hanımlar onlar dahi o cazibeye kapılı hakiki vazifelerini tatil ederek, bırakarak iştirak ediyorlar, katılıyorlar. Biz bunu düğünlerde görmüyor muyuz? Ha? Çoluk çocuğun arasına katılan büyük makamlarda serseri gibi ne yaptığını bilmeyen adamlarla dolu değil mi? Tesettürlü ablalar mahalle arasındaki düğünlerde bir tarafta erkekler otururken Tesettürlü olanları söylüyorum çıkıp da oynamıyorlar mı? Normalde utancından yoldan geçerken komşusunun eşine yüzünü kapatmaya çalışan hanım kardeşimiz herkesin içinde orada oynamaya başlıyor. Ve çok erkeğin olduğu yerde. Neden? Çünkü herkes oynuyor, herkes yapıyor. Ben de herkes gibiyim. Gördün mü kardeşim? Faiz gibi böyle bir oyun var. İşte herkes yapıyor, herkes. Ama bütün dostluklar, muhabbetler o musibetlerde beraber olmak denen teselli kabir kapısına kadardır. Beş para etmez. İşte böyle bir eğlenceye kapılıyorlar. Aynen öyle de. Bu asırda hayat insaniye, hususan hayat içtimaisi, sosyal yaşamı öyle dehşetli fakat cazibeli ve elim. Fakat meraklı bir vaziyet almış ki insanın ulvi latifelerini, kalp ve aklını nefsi emmarisinin günahları emreden nefsinin arkasına düşürüp pervane gibi çekiyor ve mahvetmeye çalışıyor. Görürsünüz böyle balkonda yazın onu böyle müşahede edin gelir sinek sivrisinek, başka bir kelebek o ışığa çarpar geri kaçar çarpar geri gider ölene kadar oraya çarpar orada ışık da çoğu ısıdır zaten değil mi? mesela şu inanılmaz şu an bir ısı veriyor yani her ampulde değil tabi bazılarında yüzde 95 ısı oluyor ona çarpıyor geri gidiyor bak yandığı halde en sonunda ölüyor. İşte bir cazibe noktası var orada. Haram olduğunu söylediğin halde, haram olduğunu söylediğin, söylediğim halde, inandığımız halde, ebedi hayatımızı kaybetme tehlikesi olduğu halde o günaha vuruyoruz, tokatlıyoruz, geri geriyoruz, bir daha vuruyoruz, geri geriyoruz. Aynı Musa Aleyhisselam döneminde yaşanan icin hadisesi gibi değil mi bu olay? Yani arkasından gelenler Musa Aleyhisselam'ın o deniz, okyanus yarılmış, içinden kurtulmuşlar, karşı tarafa geçmişler. Cenab-ı Hak'la görüşmeye gidiyor, 40 gün yanlarından ayrılıyor. Oraya gittiklerinde işte karşılaştıkları kabilede, orada bir tane adam ismini unuttun, Samir mi? Samir'i e gidiyor alıyor bütün herkesten altınlarını falan böyle eritiyor ondan bir öküz yapıyor. Bakara öküz demek yani inek demek. Heykel tarzında bir put yapıyor. Yani düşünsene ona ne kadar bir sevgileri var hala o hasetten kurtulamamışlar. Yani Cenab-ı Hak onları bu yüzden helak etti diğerlerini bunu görmelerine rağmen o fırsattan istifade edip hemen ona tapmaya başlıyorlar. İnsan bu kadar zalim ya. Sen gördün Firavun geberdi gitti orada. Sen böyle bir hadiseden kurtuldun. Allah bize çok böyle dönüm noktaları yaşatıyor biliyor musun? O icin hadisesini ayrı bir gün işleyeceğiz. Herkes o dönüm noktasını yaşıyor. Hayatına bak Cenab-ı Hak bir günde kaç kere seni o okyanustan kurtarıyor. Boğulacağın hadiselerden kurtarıyor. Ama hala nankörlük ediyorsun işte. Hala nankörlük. Ne istiyorsun? Karnın ilanlarla mı dolusun? Şeytanın çarpmış olduğu kişiler gibi kalkarlar diyor ya ayet-i kerimede onlar faiz yiyenler. Kabirlerinden diyor şeytanın, şeytanın çarptığı kişiler, kişiler gibi Olaya bak, Olaya bak ya. ya. Ama biz itikadımız sağlam olsa Allah'ın vaadinden dönmeyeceğini bilsem o zaman bunu yapmazsın. Ama işte Allah böyle bir şey söylüyor ama haşa sadece söylüyor. Görüyor musun bak olay nereye kadar geliyor hacım? İşte aklımızı kalbimizi esir ediyor şu sefihane yaşayış, izlediğiniz haberler, minnetin işte o takip ettiği olaylar, sosyal medya. Sana asıl vazifeni unutturuyor. Kalpteki olan o küçük dairdeki ehemmiyetli <gülüyor> vazifeyi unutturuyor. Geniş alemdeki kainat dairesine seni boğuyor. Ama, Ama öleceksin işte. işte. Dünya, Dünya sana haydi dışarı, dışarı diyecek. Ne zaman, ne zaman uyanacaksın? uyanacaksın? Ha? Ha? Ne zaman, ne zaman, ne zaman uyanacaksın? uyanacaksın? İşte uyanamadığın için. Durum böyle oluyor. Evet, insaniyetin yaşamak damarı ve hıfsı ı hayat cihazı, hayatı koruma cihazatı bu asırda israfatla, iktisahsızlık ve kanaatsizlik ve hırs yüzünden bereketin kalkmasıyla ve fakru zaruret ve maişet ziyadeleşmesiyle geçim sıkıntısının artmasıyla o derece o damar yaralanmış ve hayat şartlarının ağırlaşmasıyla o derece zedelenmiş ve sürekli mütemadiyen ehli dalalet nazarları dünyaya celbede ede sürekli televizyonda faiz reklamları. Doğru mu kardeşim? Ev şöyle, ev böyle araba alın şunu alın komşu almış biz niye almıyoruz? Bu hayata bir kere geldik tövbesini yaparız şöyle yaparız. Zaruret var. Kimi kandırıyorsun sen? Zaruret dediğin ancak ölüm anında. Ve bir uzvunun kopma durumunda sana fetva vardır. Sen kendine ne zarra hale getiriyorsun? Neyin zarreti var? Evet aç kalmışsın öleceksin. O zaman domuz eti varsa yersin. Ama doymak için değil yaşayabileceğin kadar. Doğru mu? Ama ya aç kalırsam şöyle olursa diye, şimdiden sen domuz etini yiyebilir misin? E aynısını yapıyorsun işte. Ondan sonra orada şarap var susamışsın susuktan öleceksin. Ondan ölmeyecek kadar içersin. Zaruret var. Ölüm anı var orada. Ama şimdi... Şimdiden ben susayabilirim kardeşim, susamaya ihtimal şimdiden içeyim ben, bunu yapabilir misin? Şu an, Şu an aynısı yapıyoruz. Aynısı. aynısı. Allah'a Allah güven, güven sıfır olur. Olur. O bankaya, cebindeki, cebindeki paraya, paraya güvendiğin kadar Allah'a güveniyor musun, musun sen? Allah seni ne zaman imkan edecek? Sen ne zaman teslim olacaksın teslim ona? ona. Cenab-ı Cenab Hakk'ın sana verdiği sıkıntıda, musibette de, onun meyvesini de, almadan de, mı gideceksin? Hemen bundan, bundan nasıl kurtulurum? kurtulurum. Yani, yani şu Allah'ım sakın sakın, sakın sakın ben sana kumdur yapıyorum. yapıyorum. Sakın beni, ben imtihan, beni etme. imtihan etme. Mi? Ben gelemem ben öyle imtihan akıla. Haşa. Yapacaksan düzgün işini, işini yap. Bak buna, buna kadar, kadar gidiyor ya. Söyleme insan dili var mı? Ama işte bak bütün meseleyi yani öyle bir hale getirmiş ki bu küçücük bir hayatın ihtiyacı için Büyük bir meseleyi, diniyeyi terk ediyor adam. Allah'ım tamam, ben yapacağım ben ya, yani, yani tamam sana, sana konuz ama, ama yani, yani, işine, işine gelirsin. Buraya kadar gidiyor işte. Evet, Allah muhafaza. Allah'a savaş açmak <gülüyor> ya. Sen bunu gözde alıyorsun. Kim, Kim Allah'a Allah savaş açmış da galiba? Hiç utanmıyorsun? Savaş açtığının resul'den, resulden sen şefaat mı diyeceksin? Şefaat mı diyeceksin başlarına? Hangi yüzde? Hangi yüzde ya? Oh. Keyfe bak değil mi? Evet, ah baba. Zaten günahı küçümsemek küfürdür, şirktir yani. Adam faizi artık günahtan geçmiş, o küçük faiz bu o kadar büyük bir faiz değil yani. Adam parasına göre günah ölçütü veriliyor ya. Oğlum diyor adam diyor işte 1 milyon yatırmış diyor onun günahıyla biz bin ya şey bin TL var diyor bizim ya. Aynı mı olacak ya diyor. Bak sen 10.000 bin TL ile kardeşim gitti imanın gitti senin ya. Yani nasıl küçümsersin ya. Bir de galip gelmiş gibi değil mi? قُلُوْ وَيْشَبُواْ وَلَا Yiyin için israf etmeyin. E şimdi böyle bir durum, evet, e, emir dairesindeyiz. لَيْسَلِنْ insan اِلَّا insan İnsan ancak çalıştığının karşılığı vardır. E sen bunu da biliyorsun şimdi ama işte o batın medeniyetin gelenek görenek ve tiryakilik cihetinden bizi bu dünyaya bağladığından dolayı öyle bir hale geliyoruz ki kanaatsizlik ve itisazlık yoluyla o israfa gidiyoruz Hacı ve çalışmaya şef kırılıyor. Kısa yoldan para kazanma hastalığı. Çünkü semavi dinlerle gelen emirler dinlenmemiş ki hiç. Nasıl olacak Murat? Allah'a Allah karşı, karşı ne zaman, zaman ne böyle boynumuz eğik olacak? olacak. Ha, keyfimiz yerindeyken şey yerinde mi? Her şey yolundayken şey yolunda mi? İşte bak dikkat et şimdi. Bedevilikte insanlar göçebe yaşadığı dönemlerde insanlar 3-4 şeye muhtaç oluyordu. Bu 3-4 tane hacatını tedarik etmeyen 10 kişiden 2 kişiydi. Bak 10 kişiden 2 kişi ancak ihtiyaçlarını karşılayamıyormuş. Onlar da bir şekilde başkalarının yardımıyla yine de karşılıyormuş. Şimdi dikkat et. Garp, medeniyeti zalime hazırası batının şimdiki zamandaki zalim olan o medeniyeti suistimalatla, her şeyi kendi lehine kullanıp başkalarını ezme isteğiyle, israf ve hevesatı insanın nefsani isteklerini tehyic etmekle, Heyecanlandırarak, galyana getirerek, bu dünyayı onu yönlendirerek ihtiyacı olmayan şeyi de ihtiyaç gibi göstermeye başladı. Adamın maaşı belli, 10 binlik telefonu almaya kalkıyor. Sonra açım diye geziyor etrafta. Seni zilin hale getiren elinde bir telefon var. Ne anladım bu işten ben? Hı? Altında araba, ev almış, bankaya borç var. Ne zaman sorsan kardeşim işler nasıl durum nasıl perişanız baba ya şöyle Allah yaşatmıyor işte sana zevkini. Hala da yetmiyor şükredemiyor bak altında ezildiği malların şükrünü dahi yapamıyor işte o yüzden eziliyor zaten. Ne zaman şükredeceksin sen ya? Doğru mu? Adam şükredemiyor çünkü ev kendisinin değil araba kendisinin değil ki bankanın. Başkasının arabasıyla hava atan ahmak durumuna düşüyor. Bir ömür onu, nasıl onu öderim, nasıl şöyle yaparım, böyle hayat mı geçer? Ha, zararı olmayan bir şeyi kendine niye zaruriymüş gibi gösteriyorsun? Şimdi niye böyle oluyor? Yetinemediğin için. Sana Batı Medeni televizyonda sürekli haberlerde orada burada hep böyle reklam, reklam, reklam, alman lazım, alman lazım, almazsan salaksın diye sana böyle, Lan nasıl almam ben ya Allah Allah, almam lazım ya. Benim de olsun ya, bir kere bu dünyaya geliyorum. Evet doğru bir kere kazanacaksın o alemi, bir kere de kaybedersin. Ağır oluyor, hakkınızı helal edin. Ne yapalım yani kardeşim, Diyaneti ara fetva mı alayım ben sana? He? Beni ilgilendirmez abi, ebedi hayatınız için biz buradayız. Eğer diyorsan ki benim karnım iranlarla da olsun, karışma bana, ben Allah'a savaş açmak istiyorum, ben senden korkarım zaten. Sen bu kadar delikanlıysan, abicim sana kim yanaşabilir ya? Sen Allah'a savaş açıyorsun. Öl bilader açlıktan. İzzetin Desinler yani. Allah'a Allah savaş, savaş açmadı kardeşim o yüzden. o yüzden. Öyle, öyle desin. Delikanlı kan mısın? Evet. Demek ki şu zamanda o medeniyetle insanın ihtiyacı olan o 4 ihtiyacı 20'ye çıkarmış. O 20'den ancak 2 kişi helal yoldan o 20'sine tedarik ediyor. Diğer 18'i harama bulaşmaya çalışıyor. Zaten öyle bir hale gelmiş ki bir çare avan ve havas Alt tabakada olan ve üst tabakada olanlar birbirlerine karşı savaşları neden oldu biliyor musun? Faiz ve zekatın terk edilmesinden dolayı. Şu an zekat terk edilmiş. Faiz kadar dehşetli ya zekat verilmiyor. Allah'ın malını gasp ediyorsun. Böyle olduğu için de zaten ortalık birbirini yemeye kadar gidiyor. Doğru mu kardeş? İnsanların çalışmaya şevki kırılmış. Üniversite öğrencisi, bak yaş gelmiş 26 üniversitede mezun olmuş. 5 yıl boyunca işsiz dolaşıyor. Gelmiş yaş 30'a neymiş efendim? Maaş az. Bana 2000 lira veriyorlar, 2500 veriyorlar. Ben o kadar okul okudum. Ben bunu hak etmiyorum. Kısa bir hesap yapacağız. Şimdi akıl karımı değil mi siz bana söyleyin birader. Bir adam çocukluktan başladı 7 yaşından 25 yaşına kadar okudu 18 yıl. Zaten üniversitede harcı var bilmem ne var harcamalar bursdur bilmem ne. Değil mi eğer geri ödemeli falansa zaten oradan da yiyorsun lanayı. Senin harcadığın paraya bak. Eyvah. Tomarla para var mı abi burada? Ondan sonra çalışmadığın 5 sene 2000 TL maaş verildi beğenmedi ya yılda ne yapar? 24 çarpı 5 120 binde oradan gitti mi? Sonra yaş oldu 30-31 ya sen o dönemde paslandın artık çalışamazsın iş beğenemezsin geç onu. Ama çalışmaya şevki olsa oraya girer, işinde çalışırken daha güzel bir iş kovalayabilirsin. Doğru mu abi? Yani o imkanı kendine sağlamaya çalışabilirsin. Ama diğer türlü o zaten üniversite döneminde sen bir körelme yaşıyorsun. Ondan sonra 5 yılda öyle bir körelme sonra çalışmaya şevkin kırılıyor. Kaç tane üniversite öğrencisi var? Biz de mezun olduk birader. Elinde at yarışı. İddia orada, burada... Doğru mu abi yok mu arkadaşlarınız Allah aşkına görmüyorsunuz mu? her yerde var değil mi? Şimdi bu adam hayata artık tutunamıyor. Bu sefer ne yapıyor biliyor musun? Çakallık başlıyor. Kısa yoldan nasıl para bulurum, nasıl yaparım? Hayatta heba olur gidiyor. İş beğenmiyor ondan sonra. Şu an gençleri beklenen en büyük tehlike. Ondan sonra YouTuber hastalığı başladı değil mi? Medeniyetin verdiği en büyük zarar. 10 yaşındaki çocuğu görüyorsun abicim ne olacağım YouTuber olacağım Salak salak hareketler videolar çekiyor atıyor hani bir gün <gülüyor> keşfedilirim belki. Ya çocuk şey, şey olayım diye, ünlü olayım diye, gündem olayım diye gidiyor babasına şaplığa vuruyor ya. <gülüyor> var bunlar var ha babasına şaplığa. Dersene abi emir sana Allah diye vuruyor. <gülüyor> Parasına <gülüyor> göre dersin. Oğlum iyi para var mı? Ya şimdi böyle bak görüyor musun? Kısa yoldan adam şimdi üniversite okumaya gerek yok. Bu kadar çabalamaya gerek yok. Şöyle yok. Keçeli senin baban. Hacı abi sana bak bir kere hediye almamış ya. Diyor ki abi bana diyor babam oyuncak almadı. Babam diyor bana bir tane diyor küçükken oyuncak almadığı için ışıklı ayakkabı almıştı. Oyuncak sandım ışıklarını söktüm diyor. <gülüyor> Şimdi böyle bir çocuk yani. Düşsene ağacım babanın youtuber olduğunu düşsene ya. Nasıl olur? Edemiyorsun değil mi? Etme zaten intihar edersin ki baban youtuber olsa. Düşsene babanın nenenle slime yapıyor. <gülüyor> Allah aşkına yani düşünsene ya. 60 yaşında adam youtuber olmaya çalışıyor. Hanımla kek yapıyoruz. El ayak titriyor. Yani bak görüyor musun? İnsanlar böyle o şöhret şeyiyle bir de kısa yoldan para kazanmak için tabii o yola gelmek için de bir şeylerden ödün vermen lazım. Haysiyetinden, şerefinden her türlü ahlaksızlığı yapacaksın. Çünkü niye o noktaya özendirmişler? Öyle bir asra gelmişiz ki. işte o insanın o cihazatları, cazibeli fitneler içinde yaralanmış. Evlenmeden çocuk sahibi olma hastalığı başlamış ünlülerde. Boşlamalar bile kol kola mahkeme önünde... Sevinerek gülerek biz boşandık. Çok normalleştirmeye başladılar her şeyi. Böyle bir toplumda sağlıklı bireyler nasıl yetişecek? Faize gelene kadar çok mesele var ha hacı abi. Ama hepsi birbirini destekleyen doneler işte bunlar. Ya o yüzden dua edin. Ulaşmamız gereken Çok çok böyle kişiler Anlatmamız gereken, yaşamamız gereken çok meseleler var. Aslında en büyük hastalıklardan biri Bak işte şöhret olma hastalığı Youtube'u daha dur neler göreceksin. Yani çocuk amcasıyla dala geçiyor. Küfür ediyor amcasını. Para kazanmalı. Trendlerde ya. Trendlerde yani. Arkadaşlar içki içecekseniz babanızla için. Ne oldu lan bu adam topluma yararlı mı şimdi? 5 milyon 10 milyon izleniyor. Allah aşkına Medavcı video yapıyor videosu kaldırılıyor. <gülüyor> şimdi böyle bir olay var ya. Bu adam bak amcasıyla dala geçiyor ya. Sırtına biniyor ya. Keşke sırtına binse. Daha neler neler yani. Bak. De her şey biliyor ha. Denedin değil mi? Dedeme kumanda alsan kaç izlenir filan. Zaten filan. Dedesinin fişini çekecek adam vardır adam sene. <gülüyor> Dur lan fişini çekeyim ben. Deneyelim bakalım trende gireriz belki. Dedesinin fişini çekti. Şok şok şok. Ha keçeni. Yapılır mı? Az kaldı o da yapılır zaten. Evet abiler mesele bu. Yani o faiz meselesi. Şu faiz midir? Şöyle midir? Bu faize girer mi abi? Şu krediyi çekmek, şu katılım bankası filan. Abicim geç bunları ya. Ben sana onu desem, bunu desem kaç yazar? Önemli olan o şuuru almak. Sen o şuuru aldıktan sonra o vicdanı seni yönlendirecek. Allah bizi ahirette rezil etmesin. Bu dünya rezillerini kabul ediyoruz kardeşim. Eğer olacaksa yapacak bir şey yok yani. Ama Cenab-ı Hakk'ın karşısında şerefli olalım. Değil mi? Ahirette o da. Ha bu dünyada zelil gibi gözükebilirsin. Bu dünyanın efendilere ahirette köle olma ihtimali var. Bunanın da köleleri ahirette efendi olurlar. Hakkıyla yaşarsak. Evet Allah böyle bir mücadelede bize dayanma gücü versin. Sabrımızı dağıttırmasın inşallah. Tekrar ediyorum bir kere geldik. Değmez. Kısa bir dünya zevkine değmez beyler. Boğazından bir baklava geçecek diye harama girmeye değmez. Çünkü 5 saniye, 4 saniye falan sürüyor. Buradan geçtikten sonra gitti. Gidiyorsun abi. Nusrete uzana, lokumları yiyorsun, biftekleri yiyorsun, pirzolayı. Aradan 10 saniye geçiyor. Nerede? Bitti lezzet. Bugün ben de götür Ahmet abi. Evet. Allah razı olsun